Hakk'ın huzuruna kavuşmanın üçüncü yolu zikir yoludur. Allah Teala Hazretlerinin zikri insanı esfelisafiliğinden alâî illiyine yükseltir. Çünkü insan ruhu onu anmaktan başka hiçbir suretle sukunet bulamaz. Allah'a kavuşanlar iki kısımdır. 1. Kendileri farkında olsun olmasın mücerret onun inayeti ile ona kavuşanlardır.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 Kulun da ona ayrıca teşekkür etmesi gerektir. Kulun Allah'a şükretmesi de onun nimeti ile ona boyun eğmesi ve isyan etmemesidir. Buna zikri fiili denilir. Hayrul zikrima kaf'e ve hayrul rizqima kefe. Zikrin en hayırlısı gizli olan kalbi zikirdir. Rızkın en hayırlısı da kafi olan rızıktır. Malindeki hadisi şerif. Nakşibendi tarikatının en büyük düsturudur. Fiili zikir, kalp ve bütün bedenle, diğer tabirle huzura kavuşmak için şeriatin fiili tatbikatıdır. Bu ise azhaptan havasların yoludur. Şu kadar ki bu kalp ilmidir, kalıp ilmi değildir. Bu zikir gibi insanı taklit çukurundan tahkik minberine çıkaracak hiçbir usul yoktur. Fakat şartı, keyfiyeti doğru olursa tesiri tezahür eder. Aksi takdirde iman nazaride kalır. Kalbi zikirle ruhun cevheri nefsin posasından ayrılır. İnsan ruhunu müşahede ederken nuru güneşten yetmiş kat parlak görülür. Bu imanın nuru müşahede edilmediği müddetçe bir an asi, bir an itaatkar, bir an fasık, bir an kafir, bir an münafık, bir an mümin, bir an veli olur, sebatsız ve kararsız olur. Bu hal tasavvuf kitaplarında düşüş ve yükseliş diye tabir olunur. Ama zikirden imanın nuru müşahade edilirken tahkiki iman sabit, sarsılmaz, şuhudi ve zevki bir keyfiyetle tekamül eder. Eğer şerî şerif bana müsaade etseydi, onu bariz söylerdim. Ve lakin şu ayet kafi. Şirke sirayet edecek kelime, fiil, hal ve hareketten tamamen kurtulup şehadet kelimesinin mucibince amel edenler şüphesiz sebat ve sükkunet bulmuşlardır. Bundan dolayı, Yuusebbitullahuledine Emenu Bil Qul İsabiti fil hayati Dunya Wafil Ea. Allah da iman edenlere dünya hayatında kabir ve ahirette şehadet kelimesinin üzerinde sebat ve devamı nasip edecektir müyesser kılacaktır. Buna muvaffakiyet, keşfi, şuhudi ve zevki imanın lezzeti ve zikrin mucibince müyesserdir. Haris bin Malik el-Ensari radıyallahu anhu buyurur ki, Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uğradım. Bana, كيف أسبحت يا Haris? Nasıl sabahladın ey Haris? buyurdu. Ben de, hak bir mümin olarak sabahladım, dedim. Bunun üzerine unzur ma tequlu, fe inne şeyin hakikatan ve hakikatu imanike Bak ne diyorsun Şüphesiz her bir şeyin bir hakikati vardır O halde imanının hakikati nedir diye sordu Ben de ben nefsimi dünyadan ayırdım Eşit maddi olan her şeyden ruhen sıyrıldım Bunun için gece uykusundan ayrıldım ''Gündüzümde hazırlıklı oldum. Eşit susuzluğa dayandım. Sanki ben Rabbimin arşına bakıyorum apaçık. Sanki ben cennet ehlini birbirlerini ziyaret ederken görüyorum. Sanki ben ateş ehline bakıyorum. Onlar da ateşte iç içe toplu olarak kıvranıyorlar.'' dedim. Bunun üzerine bana bakarak ''Ya haritu, arafta felzem.'' ''Ey harith bildin.'' bu halden ayrılma diye üç kere tekrar buyurdular. Bir seferinde de ve en temruun ne var Allahu kalbehu arafte felzem. Sen Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kişisin, bildin. Bina alayh bu halinden ayrılma buyurdular. Kalp ve ruhun nurlanması ilimle olduğu gibi zikirle de olur. Erbabı tarikat kalplerini masivadan temizleyerek İmanlarının hakikatine ulaşabilmeleri için birçok edep ve usuller tayin ettiler. Sıddikiyye tarikatinde olanlar ise gayretlerinin neticesinde bu hakikate kavuşurlar. Bir erkeğin erkekliğinde şüphesi olmadığı gibi bu hakikati elde edenin de imanında da şüphesi olmaz. İşte erkek kendi nefsinde erkekliğini gördüğü gibi mümin de hakiki iman makamında imanını görür. Ve görenin imanı sabittir. Bu imanı tarif etmekten acizliğimi itiraf ederek, Kutbu Medar, Erzurumlu Şeyh İbrahim Hakkı'nın şu beyti ile ifade ederiz. Hakikat gerçi sultanlıktır ama, Önünde anın livasıdır şeriat. Şeriatten veliyat olmaz asla, Velinin aşinasıdır şeriat. Şeriatle durur arz-ı semavat, Bu bünyenin binasıdır şeriat. Ne bilsin şeri paki ehli ilhat, ol adanın cefasıdır şeriat. Hemen anlarda aklınca sanır kim, nizam için olasıdır şeriat. Sakın canım sakın onlar gibi hem, de ne olasıdır şeriat. Nihayetinde de şöyle demiştir: Sakın soyma anı na mahrem içire, yüzün suyu hayasıdır şeriat. Cemii enbiya u evliyanın niyaz-ı ruh nümasıdır şeriat İmam Şa'rani ehli hakikatin ittifakıyla zikir halinde kalbin hareket etmesi şart değildir buyurmuş İmam Rabbani ne fena makamında ne de ondan evvel kalbin hareket etmesinin devamı şarttır ancak zikredenin zikredidenle beraber olması lazımdır ve kalbinde huzurda bulunması lazımdır, buyurmuştur. Yani salik'in ne dediğinin farkında olması, yahut da zikrettiği ismin sahibinin huzurunda olduğunu bilmesi şarttır. Buna zikirde teyakkuz denilir, Zıttına gaflet denilir. Mesela, hani bazen ezberden Fatiha'yı, yahut da Kur'an'dan bir şeyler okuyoruz. Fakat okuduğumuz şey, lafızdan zuhul ederek, ne okuduğumuzun farkında değiliz. Şöyle ki bir kimse, ne okudun derse ona cevap veremeyeceğiz. Böylece konuşmakta coştuğumuz zaman, muhatabımız dediğini tekrar eder misin dediği vakit, ne söylediğimize zuhul ederek, işitenden daha fazla zihnimizde ne dediğimizi arıyoruz. İşte zikir esnasında Salik'in böyle gaflette olmaması gerektiğini buyurmuştur. Bilakis, kız olması şarttır. kızdan ne okuyorsun diye sorulduğu zaman derhal selamun kavlem min rahim okudum. Yahut ne dedin diye sorulduğu zaman salikin derhal cemi'i enbiya'u evliyanın niyazı rühnümasıdır şeriat diyebilmesi kız olmasının alametidir. Şayet salik zihninde ve şuurunda söylediği yani zikrettiği isimden zuhul edip o ismin müsemmasının huzurunda olduğunun farkında olup fakat kemali hayretinden dolayı ifade edemiyorsa o daha üstün makamdır. Nitekim kutbu hakkani Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuru saadetinde birisi la ilahe illallah demiş. Bazı hazretleri onu meclisinden kovmuştur ve demiştir ki her ne kadar dili tevhidi ifade ettiyse de, tevhidin kılıcını çektiği zaman kalbinde hakimin korkusu yerleşmişti. Başka bir adam mırıldanarak anlaşılmaz bazı sözler söylemiş. Bazı hazretleri ona iltifat etmiş ve sevmiştir. Bunun üzerine oğlu Abdulaziz kuddisesi ruhu, Bu ne hikmet, adam la ilahe illallah demişti onu kovmuştun. Bu ise kan görmüş buzağı gibi bağırdı ona iltifat ettin. Bunun üzerine bazı geylani evet bu ise dili la ilahe illallah diyeceği zaman tevhid kalbini istila etti. Dolayısıyla kemali huzurundan tevhidi ifade edemedi. Korku ve heyecana kapıldı. Binaen aleyh muhlistir. Onun için kucakladım buyurmuştur. Çok zikretmek şart değildir. Fakat az da olsa çok huzurlu ve şuurlu zikretmek şarttır. Bu tahakkuk etti ise iman tahkiki derecesinde olur.